Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, hoş geldiniz. Ee, hoş hoş bulduk. bulduk. Konuklarım Gönül Paksoy ve Lalehan Uysal la birlikteyiz. Gönül Paksoy'u daha önce de konuk etmiştim. Açık Radyo dinleyicileri sizi evet. biliyor zaten. Kendisi kimya mühendisi ve öğretim görevlisi. Ama daha böyle tasarımcı ve yazar kimliğiniz de ön plana çıkıyor. Yenilebilir boncuklar var, kitap, çiçek yemek, atıksız mutfak, Türk yemekleri, daha birçok kitaplar var. Evet, e, tasarımcı kimliği belki önüne çıkıyor. E, ya da öyle olmalı, hepsi tasarıma dayanıyor. Evet. Yani kitaplarım da tasarım kitapları olarak hazırlıyorum. Yemeği de tasarım olarak bakıyorum. Yani genel olarak bir tasarım var hayatımda. Şimdi bana gençler soruyor, diyor ki ben ne meslek seçeyim? diyorum ki kimya seçim. Niye diyorlar? <gülüyor> e diyorum hayatın merkezi kimya. Yani içimizdeki o elementler, biz zaten mikrokozmosuz, hayatta ne varsa içimizde var. Onu çözdüğü zaman ya da çözmeye çok yaklaştırabilir kimya. Ben çok tavsiye ediyorum. Evet, benim hayatımı kolaylaştıran şey, ben Kimyayı tek başına almıyorum da kimyayı matematikten ya da fizikten ayırmak zor çünkü böyle bir eğitim alırken bunun üçünü de alıyorsunuz. E, matematik e, hepsinin tepesinde. E, gerçekten benim hayatımı kolaylaştıran şey o. Öğrencilere de çok fazla öneriyorum. E, çünkü e, bizde matematikten korkutuyorlar çocukları. E, kork yaptıkları içinde başlarken e, negatif başlıyor. E, bu zor diyor. Bırakıyor, ilgilenmiyor. Sadece geçecek kadar öğrenmeye çalışıyor. Halbuki eğer matematik e, ve temel bilimlerle ilgili konuları içselleştirebilirler, hayatlarına katabilirlerse e, yaptıkları her işi çok daha kolay yapacaklardır. Katılıyorum. Ee, Lalehan Uysal, biz seni daha önce konuk etmedik. Ee, Ama Açık Radyo heh. dinleyicileri beni, Buğdayla Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin Buğdayla Ekolojik Adımlar diye bir programı var. Oradan tanımıyorum. Daha önce Oya ile ikimiz programcıydık. Sonra Oya e, kırsalda yaşamayı seçti. Ben de şehirde boğuşmayı seçtiğim için Bizden sonraki genç kuşağı bıraktık programımızı. Programımız devam ediyor buğdayın yaptığı program. Evet. E, Açık Radyo beni oradan tanıyor. Buğday Derneği'nin e, kuruluşundan tanıyor. Ve Deferi Köy'deki ekolojik pazarın kurucularından biri olarak tanıyor. E, bazıları da yayıncılıktan tanıyor. 30 yıllık dergi yayıncılarından damak unutmaz diye bir köşem vardı. Evet. Sofra dergisinde damak unutmaz diye ihmal ettiğim bir köşem olduğu rivayet ediliyor. Evet var. Yo, bayağı bir e, takipçim vardı ve yeniden istiyorlar o evet, köşeyi bildiğin kadar. Evet. evet, evet, evet, evet. İsrarlar var. Eğer tembelliği bırakırsam. Bence yoksun bırakma insanları. İnşallah en kısa zamanda bunu halledeceğim diyorum. Çünkü Gönül beraber olup damakla uzak durmak Mümkün değil. O yüzden damak şeyi çok yüksek bir ortamdayım. Gönlüm hem damak sayesinde. hem de görsellik. Evet ikisi benim için çok önemli. Ben de grafik tasarımcıyım. Orada benim için çok değerli bir şey var. Yani yemeğin tasarımı var. Zaten izniyle bir tane davet kitabını yaptık yeni. Oradan şey geldi, ilham geldi. Galiba damak unutmaz devam edecek. Aa, çok sevindirici bir haber var. Teşekkür çok ederim. <gülüyor> Harika. Ee, şimdi bu programda e, Oxford Symposium of Food and Cookery konuşacağız. Yani gıda ve aşçılık üzerine Oxford Sempozyumu. Ee, çok da yeni gittiniz. Evet. Ayağınızın tozuyla geldiğiniz <gülüyor> evet, sayılabilir. Evet. E, ama madem damaktan ve görsellikten bahsettik dinleyicilerimiz bu programı internet üzerinden ee, i̇zleyebilirler. Ee, çünkü Doğru. Gönül Hanım'ın e, mağazasında e, çekiyoruz e, ve o e, sergiden de ya da o sempozyumda sergilenen e, tohumlar, kolyeler de var. Onlardan konuşacağız. E, ben sözü size bırakayım. Bu sempozyum çok önemli, çok prestijli. Onu önemli kılan ne? 1983'ten beri yapılıyor 40, benim bildiğim. 40. Hatta 79'da yapılmış. Yapılmış ilk e, bilimin e, mutfak üzerindeki etkisiyle başlamış. Ondan sonra bu e, sempozyuma dönüşmüş. Ama önemli anladığım kadarıyla. Yani böyle bir e, sadelik vardı mesela. Çok enteresan, çarpıcı olan şeylerden biriydi bu kadar altında işte e, tarihi var. E, 40 yıl gibi bir şeyden söz ediliyor. 83'ten önce de yapılmış ama 83'te bir sempoyrim kimliği almış. E, bütün bunlar rağmen sade bir e, organizasyondu ve çok etkileyiciydi O sadeliğiyle. Gönül Hanım o sadelik kısmını devre alsın, o anlatsın biraz. Sadeliği bir yana. Zaten e, bu tür e, bilimsel toplantılar, ya sürdürülebilir oluyor ya da çok başarılı olmayıp değişime uğruyor. Bu sürdürülebilirliği sağlayabilmiş bir simpozyum. Çok gönül vererek çalışan çok büyük bir grup görmüyorsunuz ortada. Bazı bu tür toplantılarda sıkça rastladığımız kalabalık bir ilgili grubu vardır. Burada sanki hiç kimse öyle bir şeyle ilgilenmiyormuş gibi. Ama her şey tıkır tıkır yürüyor. Bir de tabii şeyden, şehirden uzak bir yerdesiniz. Üniversite içinde. O zaman sakinlik biraz da oradan geliyor. Orada vakit geçiriyorsunuz. Orada üç günü işte herkes bir arada geçiriyor. Çok güzeldi. Makaleler sunuluyor. Nasıl buldunuz ee, o makaleleri? Sunuluyor fakat e, mutlaka hepsi çok değerli, çok güzeldi. Ama o kadar o kadar sıcaktı ki Londra yeterince yıldınca. izleyebilmek zordu. Hmm. Bize geri dönen sorularda da bunu hmm. belirttik. Yani 70 yılın en büyük sıcağı yaşanmış Londra'da. Tam biz o hafta oradayız. Biraz o etkileyiciydi Altı ama... Altı 7 termos muydu? Evet, 6, 7, 7 8 7 Biz 6'sında, 6'sında iyi yerleştirdik. Hı -hı. Yani 50'ye yakın e, paper dediğileri sunum var. E, ve bu e, 50 sunum e, aynı paralel e, saatlerle farklı odalarda ve büyük amfide bir tanesi olmak üzere yapılıyor. 200-250'ye yakın işte yemek üzerine düşünen hem bilimsel insan hem e, bir şekilde o gündemi elinde tutan yemek yazarı, yemek kitapları yazarı, mesela bunlardan biri bizim de tanıştığımız Claudia Roden, hatta davet eden kişi Claudia Roden'di Gamze İnecili ile beraber. Gamze ve işte Ursula yönetim kurulunda, Oxford'un bu sempozyumunda bize gerçekten şeyi sundular. hem bir şekilde seminerleri, sunumları izleme fırsatı. Fakat biz he, sergiyi yerleştirme heyecanından da bazılarını izleyemedik. Gerçekten program çok doluydu ama. Yani ikinci kere gidip sadece sergi açmadan sempozyumları izleyebilmek isterdim. Amfide olanlar daha rahat izleniyordu. Çünkü orada klima vardı. Ama diğerlerinde yoktu ve herkes aynı şikayetteydi. Ee, ama tabii bazılarını onlar zorunlu olarak izlemek zorundaydı. E, biz okusak da idare edebiliriz böyle bir şey e, Şeydekilerden bazılarını istedim. Büyük, Büyük, anfidekiler. Büyük, anfidekiler. Büyük anfidekiler. Güzeldi gerçekten. Evet. E, konular e, zaten bu kadar yıl e, ayakta kalan ciddi bir şeyden bahsediyoruz. Organizasyondan bahsediyoruz. Bu organizasyonda e, çok hassas davranıldığını, iyi seçim yapıldığını biliyoruz. Kim bilir ne kadar çok başvuru var ve onun ne kadar kabul ediliyor. Evet seçim. Bunlar böyle seçim, bir e, bütün bir kurul şeylerde, simposiumlarda böyle bir evet. seçici kurul vardır. Her sene ve sadece hafta sonuna denk gelecek şekilde yapıyorlar. Evet kompakt. Evet, kompakt. Gayet. Öyle. Orada kalıyorsunuz. Hiçbir şekilde öyle bir şey program yok gezi programı. Sadece Oxford içerisinde botanik bahçesi var, onun gezilmesi. Akşam bir şekilde, akşam yemekleri, e, öğle yemekleri tamamen sempozyuma ait e, ve o sempozyuma katkı sunan e, yemekler. Yani bir sadece yemek yemek değil. E, belki hani sempozyumun e, bütünü içinde düşünülmüş. Mesela bizim gittiğimiz, katıldığımız sempozyumun zaten katılma nedenimiz de o. E, konsepti tohumdu. Teması tohumdu. Dolayısıyla yemeklere de yansıtılmıştı tohumlar. Biraz orayı gene Gönül Hanım'a bırakayım. Onun alanı. Evet. Ee, şefler e, çok başarılı şefler vardı. Genç şefler vardı. Ki kendilerinin e, sürekli orada görevli olan bir şefleri vardı. Ki e, gürcü bir şef. Çok e, hoş bir kadın, çok tatlı bir kadın ve çok güzel şeyler Genç, çok genç. Çok heyecanlı, çok genç. O bizim yaptıklarımıza bayıldı. <gülüyor> Biz onun yaptıklarına Biz onun bayıldık. Yaptıklarına bayıldık. Ee, sonra bir başka İsrail'li bir şef vardı. Onun da güzeldi her şeyi. Ee, son, bir de e, Londra'da açılmış olan bizdeki organik pazar gibi değil de daha farklı bir pazar var. Borum. Oradan bazıları vardı. Onların yaptıkları yemekler vardı. Ama çok sadeydi. Yani hiç abartmadan sadece iki şey hazırlıyor. Ona eşlik edecek ne ikram ediyorlarsa içecekler seçiliyor. Hiç hiç aksiyan bir şey yoktu. Ve sanıyorum San önce, gastronomi öğrencisi olduğunu düşündüğünüz bir ekip de Hizmeti ikramda oldu. bulunuyor. Evet, çok başarılı. Hmm. Ama gerçekten ben bir kelime söyle dersen, sadelik derim. Sade. Her anlamda sadelik vardı. E Ve ikinci kelime belki... Yabancı değil. Evet, evet Gönül yabancı değil. <gülüyor> <gülüyor> ben Oğlum, her zaman... Bana yabancı değil, ona yabancı biraz. Ben e, sadeliği seyretmeyi seviyorum. Sade olmayı biraz henüz e, becermiş değilim. Ama ikinci kelime de e, gene Gönül Hanım'ın e, çok yakınında durduğu kelime sürdürülebilirlik. Ben de tabi buğday derneğinin yıllardır içinde emek vermiş birisi olarak hakikaten sadelik bir tarafı ama sürdürülebilirliği önemsediğim için benim orada gördüğüm şey buydu. Her konunun sürdürülebilirliği vardı üstelik. Yani sadece sempozyumun sürdürülebilirliği değil, 40 yıl. Oradaki ilişkilerin sürdürülebilirliği, konunun sürdürülebilirliği, konuya her anlamda başka temalar ekleye ekleye, çünkü bu bizim gittiğimiz tohumdu. Ondan önceki e, gündeme getirdikleri temalar, tabii biz gittikten sonra biraz da e, nereye geldik duygusuyla altındakine bakınca, ben orada çok etkilendim şeyden, bu sadelik ve bu sürdürülebilirlikten. Çok düzgün e, iletişim kurulan insanlardı hepsi, sanki böyle tek tek seçilmişler gibiydi. Ee, bağıran çağıran e, değildir tahmin ederim hani işinin uzmanı olunca bir de mütevazi olunca herhalde ya da iyi bilince e, o kendinden evet. geliyorsa. Bir de çoğu da e, çok defa katılmışlardı. Evet şey gibiydi böyle hani her yıl rutin böyle, böyle bir aile toplantısına gibiydi. gelir gibi. Ya sanki böyle 10 kişi değişiyormuş gibi biraz şeye benziyordu Gönül Hanım'ın davetlerine. Yani böyle arada bir bir 20 kişi değişiyor sanki gibi ama bir genel kalın devamlı duran bir kadro vardı. müdavim vardı e, ve kadın şeyi gördüm ben çok fazla beraberliği neredeyse yönetimdeki değil mi gönlüm Evet e, dört e, kadın da e, dört kadın vardı yani, yani söylediğim gibi ağırlıklar olarak e, dört, dört kadın e, Elizabeth, e, Kirstenla e, e, dün Sizinle konuşmuştuk, hani önceden şöyle bir bakayım dedim programlarına. Şöyle güzel bir şey yapmışlar, e, sempozyumdan sonra podcast'lar hı -hı, yayınlıyorlar. Hı -hı. Dolayısıyla dinleyicilerimiz de onları bulup dinleyebilir. Çok başarılılar, evet. E, bir müddet sonra onları yayınlıyorlar da, kitap haline evet. getiriyorlar. Evet, evet paper'ları basıyorlar bir yayın evi var ve o yayın evi de her şey sonrası kitap halinde, bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere bütün orada yayınlanan sunumları basıyor. Peki bu tohum konusuydu bu seneninki. Önümüzdeki seneyi de belirlemişler şimdiden. 12-14 Temmuz'da yapılacakmış ve evet. Food and Power gıda ve güç diye Hiç. çevirebiliriz. O da güzel. Ee, çok organize ve profesyonel olduklarını da gösteriyor. Ee, tohum konusuna biraz daha detaylı girelim. Ee, ama ondan önce bir müzik arası verelim. Ee, müzikte de ben e, Camille'den Seeds Are diye bir şarkı seçtim. Ee, i̇lla Kenny... Tohum, kendi, tohum... Ha, e, bu işte ilişkilerin tohumu da olabilir. Sevginin tohumu da olabilir ama tohum işte sadece tohum olmakla tohum her yani. şey. Evet hayatımda hayat. şey, küçücük bir şey ama e, dolayısıyla <gülüyor> bir şarkı arası verelim. Ondan sonra devam edelim. Seeds of rust and leaves and flowers, seeds of rain. Seeds of passion, seeds of saffron, seeds of strawberry fields forever, seeds of grace. Seeds of peaches, seeds of beacon, seeds of peace and seeds of hope. Seeds of paste, pine and pepper, seeds of glory, seeds of gold. how you like get myself. You spoil them How can you trade? How can you grow? Oh, oh. Seeds of sorrow, seeds of terror Landscape, seeds of devastated corn Seeds of stray Seeds of misery, seeds of mud and melon Colour, seeds of water melon, Seeds of way. Seats of slimy, seats of humble, seats of stone, Seats beneath the summer lights and then the seats of cold How? Tekrar merhaba, ücretsiz dinleyicileri konuklarım Gönül Parksoy ve Lalehan Uysal'la birlikteyiz. Tohum konusunu konuşuyorduk ama tohumu siz bir önce İngiltere'de konuştunuz, Oxford gıda ve Aşçılık üzerine Oxford sempozyumunda güzel bir sempozyum. Ee, onunla ilgili bazı detayları atlamış olabiliriz. Belki onları da verebiliriz. Ee, aslında tabii biz burada yemeklerden bahsettik. Yemeklerin de tohumları, destekler e, menülerden oluştuğunu da söyledik. Bunları hazırlayan şeflerin bildiklerimizin isimlerini söylemeliyiz. Onlara da bir teşekkür olsun. Bunlardan bir tanesi e, Gürcü Şef Olya Herküles'ti. Diğeri de Moşe Bason. İkisinin de hazırladıkları, biri Orta Doğu etkisindeydi hazırladığı her şey. Ee, Türkiye'ye çok yabancı olmayan işte bir, e, güzel bir patlıcan, közlemiş patlıcan sunduğu ya da işte bulgurlu bir şey e, ikram ettiler. E, diğeri de e, biraz daha e, Gürcü Mutfağından da bir şeyler var gibiydi. Çok güzeldi tekrar söylememiz lazım. Peki kuşlar söylediler. Sizin sergi çok ilgi çekmiş. Bir de Laleanın fotoğraf fotoğraf sergisi var, var. Tohum fotoğrafları. Onlar da çok ilgi çekmişti sizin izleniminiz nasıl oldu? İnsanların tepkisini o enerjiyi oradayken algılayabilirsiniz. Şahaneydi. Gerçekten. Bir Önce salondan dolayı biz biraz şey Rahatsız oldum. Ben özellikle Lana'nın fotoğrafları açmaya başladım. Ama ben neredeyse hiçbir şey açmak istemiyordum falan. Sonunda biraz oraya buraya dokunduk. İşte masalarla oynadık. Bir şeyler yaptık salonun havası değişince yerleştirdik. Ee, güzel şık bir hale dönüştü. Herkes çok mutluydu. Bir de e, akşamları da bir atölyeye dönüşüyordu. Bir masa vardı. bir Uzun masa koydu. Bir sürü tohum ve e, malzeme takı yapabilecekleri malzeme de koydu. Bir gün sonrasında herkesin kulağında bir küpe vardı. Hemen hemen. Bazılarında bir broş vardı, bazıları Bütün bir kolye bazı yapmışlardı. Görselleştirmek gerekirse radyo dinleyicileri için yani tohumun nasıl takıya dönüştüğü ya da tohumun nasıl fotoğraf çekildiğine dair biraz ben açıklama yapayım. Biraz önce söylediğin var ya hani küçük şeyler tohum falan. Biraz bizim fotoğraflarımda benim gönlümün takılarında kullandıklarımız özel seçilmiş herkesin gördüğü ama dikkat etmediği mesela benim 22 fotoğrafım vardı. 22 fotoğrafımdan en çok ilgi çeken kırmızı biber tohumlarıydı. Yani bildiğimiz biber başının attığımız var ya o tohumlarıydı. Ve Gönül hanımının birçok takısı çok ilgi çekmesine rağmen, hepsi ilgi çekmesine rağmen en çok sorulan ve en önünde durulan kolyesi de gene kırmızı biber kolesiydi. Bu biberde var bir şey ama dur evet, bakalım. Evet ama gerçekten çok etkileyiciydi. Yani Allah... insanları etkileyen <gülüyor> sanki onların atılabilir olduğunu falan da düşündüm. Yani biberi yiyip hani bakmayıp bütün o güzel toplu toplu inci gibi dizilmiş üzüm salkımı gibi dizilmiş bir şey. Ee, benim fotoğrafımın özelliği o. Daha ıı, makro yani çok ciddi büyüt yakın çekiyorum ama Gönül Hanım'ın e, takılarında inanılmaz e, o e, büyük gibi görünen veya ne bileyim küçük gibi görünen estetik yanı e, sanıyorum o şeyi başardık. Yani estetik sanat yönüyle tohumu dikkat çekmeyi çok kişi sordu. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Halbuki bildikleri şeyler. Doğru. Ee, bir tane ee, Kanadalı artist vardı, biber tohumlarını o kadar böyle ince ince ve sabırla ayıkladı ki maskede takıyordu çünkü acı onlar, çok da dokunması şeyler olmuyor ama çok kıymetli. Hepsi zaten bir adı vardı, mücevher. Evet, de, e, evet. hayatın İngilizce, mücevherleriydi. İngilizcesi de İngilizcesi güzel okurdu evet. ve e, sanıyorum e, o mücevher değeri göründü orada, yani amacımız oydu. Ee, yani aynı alanı kullandık birbirinden etkilenen ve birbirini e, tamamlayan e, işlerdi Gönül Hanım'ın takıları benim fotoğraflarım çok çok e, şey e, etkiyi yaptığını düşünüyorum ben. Evet. Ee, Programın sonuna geldik. Sohbete doyum olmuyor. Yine devam ederiz başka bir programda. Ama son olarak böyle eklemek istediğiniz şeyler var mı? Bir de tabii insanlar merak ediyor. Ben bunları nerede göreceğim diyorlar. İstanbul'da sergi açacak mısınız sorusu bugün nerede sık duyduğum sorulardan biri. Hanım'a bağlı. Yönetilim isterse açarız. O, o zaman, zaman bekliyoruz. <gülüyor> Peki, çok teşekkürler katıldığınız için. Siz bir şey söyleyecektiniz herhalde. Hayır, bu serginin başlangıcı Gastro atıkların atıklarla yaptığım takılarla başladı. Burada tohumlara değişti. Ama oldukça zor bir iş. Doğru elinize sağlık. <gülüyor> ee, hem fotoğraflar hem de kolyeler, takılar e, her zamanki gibi çok güzel. Keyifli sohbet için de çok teşekkürler. Bize çekimde Şahin e, yardımcı oldu. Ona da teşekkür ederiz. Buradan çok görebiliyorsunuz ama görüntülü olarak da dediğimiz gibi izleyebilirsiniz. E, şimdilik hoşçakalın. Hoşça kalın. Kumanda ve editte Ömer'e teşekkürler.